Bugünkü programımızın destekçisi Leyla Aktay'a Teşekkürlerimizi iletiyoruz Efendim bugün konuğumuz Murat Cano Hoş geldiniz Hoş Murat Bey efendim, Murat Bey hukukçu özellikle de Azınlık hakları ve çevre Koruma alanlarında çalışıyor Değil mi? Bunun dışında da Tabii ki Düşe kalka diyelim <gülüyor> Estağfurullah kalka. efendim Evet biz bugün e, Murat Bey ile birlikte e, Kızılay'ı konuşmak istiyoruz Ve ben İlk soruyu da e, Kızılay'ın nasıl bir kuruluş olduğunu sorarak evet. e, başlatmak istiyorum. Nasıl bir kuruluştur Kızılay? Ee, Kızılay başlı başına tüzel kişiliği olan gönüllü bir yardım kuruluştur. Üstelik Kızılay e, eldeki resmi verilere göre söylüyorum 1800 ...1868'de kurulmuştur. 150 yıllık bir mazi yani. 151 yıllık bir geçmişi evet. var. 1868'de kurulmuştur. Ve o günden bugüne kadar da... ...çok büyük hizmetlerde bulunmuştur. Yani... ...çok önceleri anımsamayabiliriz ama... ...özellikle... ...Balkan Savaşları sırasında... alt üst olan o coğrafyalardan... ...göç edip gelen... ...Bilinci Dünya Savaşı sırasındaki... ...Türklere... ...işte savaş yaralılarına. Daha sonra bizim memleketimize sığınan yabancılara yaptığı yardımlar asla unutulamaz. Evet, evet. Bu nitelikte bir kuruluş. Yapısı dernek midir? Kızılay dernektir. Dernek. Evet, Kızılay dernektir. Kızılayın ilk tüzüğünü... onu size gösterebilirim. Getirdim yanımda. Yani dersim çalıştım doğrusu. Sağlam bırak. Kızılay Her zaman olduğu gibi Osmanlı Kızılay Cemiyeti ana tüzüğü... Ee, 1968'de hilal Ahmer olarak başlayan yapısı 1915 Ekim 1912'de güncellenmiş hali var burada. Evet. Ve adı Osmanlı Kızılay Cemiyeti anatüzüdür. Sonrasında Cumhuriyet onu da tek tek söyleyeyim size. Bakın. Bir dernek ...11.6.1868 tarihinde Mecruhin ve Marda'yı Askeriye'ye İmdat ve Muavenet Cemiyeti adıyla kurulmuştur. İlk başlangıç Evet, bu. evet. 14.4.1877'de Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti, 1923'te Cumhuriyet'in ilanından sonra... ...Türkiye Hilal Ahmer Cemiyeti, 35'te Türkiye Kızılay Cemiyeti, 47'de Türkiye Kızılay Derneği adını almıştır. Evet. Özeti bu. Yani bu yasalarımıza göre bir Dur. dernek Dernektir oldu. ama Dur. kamu yararlı bir dernektir. Kamu yararlı bir dernek. Evet, kamuya yararlı bir dernektir. Tüzüğünde de öyle sayılmıştır. Evet. Devletimizin idari uygulamasında da öyle sayılmıştır. Bu nedenle de e, vergilerden muaf oluyor. Bütün değil vergilerden. vergilerden. Evet. KDB'de dahil Her mi? Her şey. Her şey. bütün vergilerden, harçlardan, damgadan, gelirden, kurumdan, kira stopajlarından, bütün vergilerden muaftır. Evet. Kuruluş yapısı itibariyle devletle bağlantısını ifade eden önemli e, maddeler var mı veya e, bu konuda çünkü. Devletin tabii ki aldığı hizmetler açısından son derece önemli. Ama onun dışında oranın yönetimiyle ilgili yönetimine müdahil olma konusunda da devletin devlete verilmiş olan bazı yetkiler var mı? A'dan Z'ye devlete verilmiştir yetkiler. Çünkü Kızılay'ı esasen imparatorluk kurmuştur. Devlet kurmuştur. Başlangıçı böyle. Devlet kurmuştur. Cumhuriyet yönetimi de, devlet, Cumhuriyet'in devlet idaresi de işte biraz önce okuduğum isim değişiklikleriyle, tüzük değişiklikleriyle Kızılay'ın hukuki varlığını, fiili varlığını ve hizmetlerini sürdürmüştür. Kızılay bir devlet kurmuştur. Evet. Evet. Ee, Dernek o... statüsünde olmasına rağmen bir devlet kuruluştur. Evet. Aynı zamanda uluslararası evet, bağlantıları evet. da ulusal. Uluslararası olan... Kızılhaç'ın üyesidir. O konuda yapılan birçok anlaşmanın tarafıdır. E, Cenevre Sözleşmesi'nde yapılan <gülüyor> savaş sırasındaki hizmetler konusunda imzalanan sözleşmelerde yüklendi hizmetler vardır. Kızılhaç'ın hizmetleri artık ulusal sınırları çoktan aşmıştır. aşmış. Evet. Evet. Ve tabii ki e, derneğin e, tüzüğünde de bu e, özel olarak... Bütün bunlar e, var. ...belirtilmiş. Ben son halini biliyorum. Tüzüğün. Bütün bunlar var. Yani evet. bakınız benim elimde 19 Şubat 2009 tarihli 27146 sayılı resmi gazete yayınlanan... ...Türkiye Kızılay Derneği tüzüğünün son hali var. Evet. Burada derneğin <gülüyor> hukuki dayanakları konusunda... Üçüncü maddeyi okumam, herhalde size fikir verecektir. Bu tüzük, ülkemizin kabul ettiği usulüne göre yürürlüğe girmiş bulunan milletler arası anlaşmalar... ...demek ki birçok bir millet arası anlaşmalar, şu sayılı Türk Medeni Kanunu, şu sayılı dernekler kanunu hükümlerine göre hazırlanmıştır. Yani bu tüzüğün hukuki dayanağını uluslararası anlaşmalar oluşturuyor. Evet. evet. Sonra ulusal mevzuat devreye giriyor. Zaten yazım sıralamasında da önce uluslararası anlaşmalar yer almış. Evet. evet ee, tüzüğün, son tüzüğün tarihini bir daha tekrarlayabilir tamam. miyiz? 19 Şubat 2009 tarihli 27-146 sayılı resmi gazeteyi yayınlanan çocuk. Evet. Yani evet. konuyla ilgilenen evet, evet. E, dinleyicilerimizin hayır, hayır. ulaşabileceği elbette. E, bir kaynaktır. Elbette. Evet. elbette. E, şimdi e, tabii ki bizi esas şaşırtan son gelişmeler oldu Murat hı -hı, Bey. Hı. E, çünkü Kızılay bir yatırım holding kurdu. Hmm. Ee, ve aynı zamanda da e, haberlerde 7-6 şirket diye belirtiyor, belirtiliyor ama ben 7 şirket sayıyorum. Bunları da kısaca özetleyebilirim. Bir Kızılay içecek şirketi var. Hmm. Kızılay sağlık. Kızılay gayrimenkul ve girişim sermayesi portföy şirketi. Kızılay sağlık e, bunu iki kere yazmışım. E, 7. buradan kaynaklanıyor. Özür dilerim. Kızılay Çadır ve Tekstil Şirketi, Kızılay Kültür ve Sanat Şirketi, Kızılay Sistem Yapı Şirketi. Tam altı evet. tane şirket kuruluyor ve bu şirketlerin de hepsi Kızılay Yatırım Holding'e bağlanıyor. Bunun yasal dayanağı var mı bu kuruluşun? Elbette var ama evet. önce izninizle o bilgi yazdık düzelteyim. Lütfen. Şimdi Kızılay'ın birisi Yatırım Holding AŞ statüsünde olmak üzere diğerleri AŞ statüsünde olmak üzere 7 şirketi var. Evet. Bu şirketlerin listesini biraz sonra size sunabilirim. Evet. Ama dinleyicilerin bilgilenmesi bakımından şunu söyleyeyim. Çünkü geçmişinde yok Kızılhayım bu tür bir yapılanma. Kızılhay geçmişte de o üstlendiği kamusal hizmetleri eee ...adeta kamu kiti gibi oluşturduğu kuruluşlar eliyle yapardı. İşte evet. çadır üretimi, maden suyu işletmesi vesaire gibi. Hastaneler keza. Gibi hastaneler de öyle. Evet. Şimdi başka bir yapı gündeme geldi. Bu yapı ne zaman gündeme gelmiş? Şimdi önce 30'a 11 2018 tarihinde... ...30'a 11 2018 tarihinde... ...Türkiye Kızılay Derneği tarafından... ...Türkiye Kızılay Derneği tarafından... ...yani tek kurucusu... ...dernek olan... ...sermayesinin tamamı dernek tarafından... ...konulan ve teahüt edilen... ...Kızılay Yatırım Holding AŞ kuruluyor. Evet. 30.11.2018. 2018 Sonra... ...diğer e, şirketleri... ...tik tek özetleyeyim... ...tarih alanını vereyim... ...21 Ocak 2019 tarihinden itibaren... 2 Ağustos 2019 tarihine kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet AŞ kuruluyor. Evet. Bunların biraz önce isimlerini söylediniz, tekrar söyleyeyim. Bunların biri Kızılay İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ. Diğeri Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ. Kızılay Sağlık AŞ. Kızılay Kültür ve Sanat Ticaret AŞ. Kızılay Çadır ve Tekstil AŞ. Kızılay Sistem Yapı AŞ. Evet. Şimdi bu nasıl oldu, nasıl oluyor? Şimdi orada da teknik tespitlerimi özetin özeti gibi arz edeyim. Şimdi statülerinde, ya, ki bundan kastım şu. Kendilerine kişilik ve ehliyet kazandıran tüzük veya kuruluş senedi, vakıflar bakımından kuruluş senedi deniyor bildiğiniz gibiyim. Hüküm bulunmak şartıyla dernekler ve vakıflar şirket kurabilirler, şirket ortağı olabilirler. Evet. ...Kızılay'ın tüzüğünde... ...Kızılay'ın şirket kurabilmesi ...imkan tanıyan hüküm vardır. Hüküm vardır. Devamını söyleyeyim. Kızılay'ın hali hazırda var olan... ...şirket sayısını... ...biri holding olmak üzere... ...altı aşa statüsünde yedi şirketi olduğunu... ...onların hangi tarihler... ...hangi tarih aralıklarına kurulduklarını arz ettim. Evet. Şimdi ama önemli bir... ...tespit şu... <gülüyor> ...Gülhan Bey bağışlayınız. Ee, ben söylediğim için... ...bunlar doğru değil. Bunlar... ...doğru oldukları için doğru. Ben de doğru Yaşal olmayan... Yaşal dayanağı şey... olduğu için... Ben de doğru olmayan şeyi söylemeye henüz alışamadım. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi Çok önemli bir tespit. Dernek... ...Holding'in yönetimini... ...bakın Kızılay Derneği... ...Holding'in yönetimini... ...Holding... ...şirketlerin yönetimini belirliyor. Kızılay Derneği... ...holdingin yönetimini belirliyor. Holding ise... ...bütün şirketlerin yönetimini belirliyor. Çünkü holdingin hisselerinin tamamı... ...derneğin... ...şirketlerin hisselerinin tamamı ise... ...holdinge aittir. Altı şirketin hisselerinin tamamı... Kızılay Yatırım Holding şirketine aittir. Kızılay Yatırım Holding şirketine ise Kızılay Derneği kuruyor. Evet, yapılanma böyle. Böyle olunca da holdingin şirketlerin tümüne derneğin ise holdinge hükmetmesi söz konusu. Evet, burada da bir soracağım iki evet. soru var ama evet. sizin e, aktarımınızı kesmeyeyim. Bu e, yapılanmanın yani özetin özeti budur. Yapılanmanın özeti budur. Evet. Yani 2018 yılının Kasım ayı sonunda itibaren bir holding kuruluyor. 31-2018'de. Evet, Kızılay şirketi taraf, Kızılay Derneği tarafından. Sonra 19 yılının Ocak ayı ile ay arasında Holding tarafından altı şirket kuruluyor dernek Holding yönetiyor Holding şirketleri yönetiyor Evet zaten şu andaki yapıda da holdingin başkanı evet. yönetim kurulu başkanı evet. e, şirketlerin yönetim kurulu başkanlarını atayabiliyor Çünkü Çünkü bu şirketlerin tamamının ve holdingin Kuruluş statüsünü getirdim. Burada. Evet. burada okuyabiliriz. Holding yönetim kurulunun dernek belirliyor. Kızılay Derneği belirliyor. Evet. Holding yönetim kurulu ise... ...şirketlerin yönetimlerini belirliyor. O nedenle şu cümleyi kullandım. Dernek holdingin yönetimini... ...holding şirketlerin yönetimini belirliyor. Evet. Yapılanma... ...bu denli ...organik ve aslında merkezi. Evet. evet. Başka soru? Derneğin... Ee, ...şimdi... ...Kızılay'ın... ...genel kurulu... ...ve Kızılay yönetim... ...kurulundan... ...herhangi bir onay almaksızın... ...şirket yönetimleri... ...istedikleri alım ve satım işlemlerini... ...yapabiliyorlar. Ama... ...sizin dediğiniz çerçeve içinde... E, ...Holding AŞ'nin... ...yönetim kurulu... ...veya yönetim kurulu başkanının... E, ...izniyle olsa gerek... Şimdi, ...öyle mi? Şimdi efendim, Yoksa bir şirketlerin bağımsızlığı... ...söz konusu şu, mu? Şu hem bağımsız hem bağımsız değil... Evet. ...bağımsız... ...bağımsız... ...her bir şirketin... ...her bir şirketin... ...kuruluş ana sözleşmesi var... ...o ana sözleşme çerçevesinde... ...kendisinin, yetkili organının... ...alabileceği kararlar... ...yapabileceği işler vardır. Evet. Bağımsız değil... ...çünkü o yönetim... ...yani X şirketinin... ...şu altı şirketten herhangi birinin... ...veya tümünün yöneticileri... ...holding yönetimi tarafından... ...holding yönetimi ise... ...Kızılay Derneği tarafından... ...tayin ediliyor. O zaman da... Kızılay'ın ana tüzüğündeki amaçlara ve o amaçları gerçekleştirmek için yapılması gereken işlere göre kararlar alması, iş yapmaları gerekir. Ve fakat AŞ statüsündeki bir kuruluş Türk Ticaret Kanunu'na göre iş yapar. Tabii. Ee, ama derneğin böyle bir statüsü yok. Dernek kamu yararlı bir dernek ve kamu yararlı hizmetler üretmek zorunda. Bu iki şey birbiriyle çelişir mi, çelişmez mi? Bu bence hizmetin niteliğine göre belirlenir. Ne zaman içinde de ortaya çıkar. Tabi, değil yani mi? Şirketlerin yapacakları işlerin, yapacakları hizmetlerin niteliği, derneğin amacına uygunluk meselesini gösterecektir. Evet. Umarım derneğin amacına uygun nitelikte iş ve hizmetlerde bulunurlar. Öylelikle de bir sorun kalmaz. Evet, evet Üstadım. Ee, herhalde e, Okan Tüysüz hocamıza bağlanacağız. Elbette. E, çünkü bu e, dünkü gerçekleşen e, şeyle ilgili olarak e, depremle, depremle evet. ilgili olarak kendisinden e, bilgi alacağız. E, ve e, şu anda havaalanında olması lazım hava alanında olduğu için kendisine ulaşamıyoruz hala değil mi evet o zaman biz devam edelim efendim buyunuz efendim özür dilerim estağfurullah buyunuz. hemen buyunuz. şeyimize Buyurun. devam edelim konumuza şimdi e, tabii ki burada önemli noktalardan birisi de e, bu sadece bir Kızılay yatırım holding anonim şirketi kurulması ve ona bağlı olarak altı tane şirket kurulmasıyla sınırlı olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Aynı zamanda kız, bugüne kadar Kızılay'ın mülkiyetinde hmm, olan hmm, hmm. birçok fabrika, e, aynı zamanda hastaneler, e, aynı zamanda gayrimenkuller de... E, faaliyet alanlarına, iştigal alanlarına göre bu şirketlere devredilmiş vaziyette. Bu nasıl gerçekleşiyor? Gene hukuken Evet. E, sormak şimdi, istiyorum. şimdi soruyu biraz açmak gerekiyor galiba. Haddim olmayarak. Nasıl olur? Tabii, tabii. tabii olur mu? Acaba Kızılay adına tapuda kayıt ve tescilli bulunan taşınmazların mülkiyetlerin bu şirketlere devredildi? Yoksa bu taşınmazların mülkiyetleri kızda üzerinde kalmak üzere taşınmazların bazıları şirketlerin faaliyet konularına göre onlara kiralandı mı onlara tahsis mi edildi bana öyle geliyor ki taşınmazların mülkiyetleri devredilmedi taşınmazlar halen tabuda kızla ait ...derneği tüzel kişiliği... ...adına kayıt ve tescillidir. Ama sorun şu... ...bakın şimdi... ...kiralama ihtimaline göre yaptım... ...tespiti söyleyeyim. Evet. Ee, Yalnız ben hemen... ...bir bilgiyi hayır, buyurun. paylaşayım. Buyurun. Tabii bu bilginin sizin şu anda üzerinde... ...durduğunuz e, nokta açısından... E, ...bir kez daha... E, ...gözden geçirilmesi... ...gerekecek sanıyorum. Hı -hı. Fakat... E, Birden fazla yayın organında hı hı. haber olarak yayınlanan 6000 bin küsur gayrimenkulün hı hı. devredildiği, hı hı. hastanelerin devredildiği, hı hı. çadır fabrikasının hı hı. ve keza hı hı. maden suyu fabrikalarının devredildiği şeklinde. Evet şimdi bakınız sondan başlayayım o zaman. Evet. Bu soruyu bilmeden. Önceden konuşmadık değil mi? Biz soruları hayır, yaptık. Hayır, hayır. Bilmeden. Şöyle bir not almışım. Hatta izninizle bunu okuyabilir miyim? Lütfen. Mi? Tabi. Kızılay Tüzel Kişiliği adına tescilli taşınmazların şirketlere kiralanması yasaldır. Evet. Birinci tespit bu. Burada önemli olan kiralamanın amacıdır. Şimdi arkasından bir çözüm önerisi geliyor. Eşte işte taşınmazların... Kiralamak suretiyle şirketlere tahsis edilme amacıdır. Kiralamanın Kızılay Derneği'nin amacına aykırı olup olmadığının bilinmesi gerekiyor. Bilinmesi gerekiyor. İlaveten kira sözleşmelerinde, bu çok önemli akla gelmedi basın yayın organlarını da görme. İlaveten kira sözleşmelerinde şirketlere kiralanan taşımazları alt kiraya verip vermemek yetkisini tanınıp tanınmadığı önemlidir. Kızılay bu şirketlere kiralıyorsa, sözleşmede de şirketlerin bu taşınmazları başkasına kiralama yetkisi tanıyorsa... ...bu adeta işçiler bakımından uzun süre tartışılan ve halen de çözülmemiş bulunan taşeron işçilik uygulamasına yol açabilir, benzeyebilir. Evet, bu tehlike başı. Devam ediyorum. Çünkü alt kiralama yetkisi verilmişse böylesi bir uygulama kiranın taşımazlar bakımından sorunlar yaratabilir. Ayrıca kira bedeli de önemlidir. Yani rahiç bedeli mi kiralandı? Düşük mü kiralandı? Ne kadar süreyle kiralandı? Ne amaçla kiralandı? Tüzüğüne göre Kızılay'ın kurumsal yönetim ilkelerinden bazıları şeffaflık... Hesap verilebilirlik ve sorumluluktur. Şimdi bu ilkeleri verince Kızılay yönetiminin şirketlere kiralanan taşınmazlara ilişkin kira sözleşmelerinin web sayfasını birebir yükleyerek kamuoyuna açıklamasını öneririm ki bu konuda akla gelebilecek sorular, endişe edilebilecek durumlar cevabını bulsun. Evet, siz de gördüğüm kadarıyla evet. oldukça detaylı bir araştırma yaptınız. Evet, Çalıştırdım. E, çıkan e, sağ olun çok teşekkürler. Hem e, medyada çıkan haberleri dardınız evet, evet. fakat mesela medyadaki e, iddialara karşı iddia diyelim Hı -hı. iddialara karşı Kızılay Yönetiminin bugüne kadar yapmış olduğu herhangi bir açıklama da yok. İşte bahislerin bakın kiralama konusunda bir öneride bulundu. Evet. Ben Kızılay Yönetimi olsam Kızılay taşınmazlarından hangilerinin, hangi vasıf ve nitraktik hangilerinin, hangi şirketlere, hangi kiralama sözleşmeleriyle kiralandıklarını yalnızca liste halinde açıklamam. Bu sözleşmeleri birebir web sayfasına yüklerim. Orada herkes görür, okur şu şirkete şu taşınmaz, şu nedende, şu amaçla, şu kadar süreyle, şu bedelle kiralanmıştır ve alt kiralama yetkisi verilmemiştir öbu şirkette diğer taşınmaz. keza şöyle şöyle kiralanmıştır yani yani ulu orta söylemlere son vermenin kötü niyetin niyetlerin istismarına son vermenin iyi niyetli insanların vicdanını rahatlatmanın tek çaresi hakikati hakikati kanıtlayan belgeleri kamuoyuna açıklamaktan geçiyor. Evet, ben bu, de onu öneriyorum. Bu söylediğiniz, evet, evet. bu söylediğiniz Türk Kuzulağının evet. e, kendisinin kendi mülkiyetinde olan gayrimenkullerin evet. e, kiralanması durumunda geçerli olan e, bir konu. E, yani e, şunu mu demek istiyorsunuz? Türk Kızılay'ı kendi üzerindeki kendi mallarını diyelim, kendi mallarını, kendi mallarını, kendi evet. mallarını devredemez evet. mi diyorsunuz? Şimdi bakın çok istisnai şartlar gerekiyor. Yani Kızılay Derneği'nin herhangi bir taşınmaz malını satabilmesi çok istisnai ve çok zor şartlara bağlıdır. Kişisel kanımı ve iyi kötü tabu soru çevreleriyle yaptığım haberleşmelerden aldığım bilgiyi söylüyorum. Kızılay adına bağış suretiyle edinilmiş. Herhangi bir taşınmaz malın mülkiyeti şirketlere temlik edilmemiştir. Halen bu mallar Kızılay Tüzel Kişiliği adına tapuda kayıtlıdır, teşkillidir. Bugün, bugün, itibariyle. bugün it dün itibariyle. Dün itibariyle söylüyorum. Evet, dün itibariyle. Evet. itibariyle söylüyorum. Ama benim kanaatimin ötesinde kiralamalar bakımından da taşınmazlar bakımından da yeri gelmişken söyleyeyim. Keza... ...Türk Kızılay Derneği yönetimine ısrarla öneriyorum. 1868 yılından itibaren bugüne kadar yani 151 yıl boyunca Kızılay'a bağışlanan ve halen da Kızılay adına kayıtlı ve tescilli bulunan bütün taşınmaz malları... ...bakınız bütün taşınmaz malları, bu malların bulundukları yerleri, vasıf ve niteliklerini yani arazi, arsa, bina, ev gibi... Arazi ve arsa olanların yüz ölçümlerini bina ve ev olanların fay, olanlarının faydalı alanlarını yani kullanım alanlarını bunları bağışlayanların birebir bağışlayanların kimler olduğunu birebir açıklamasıdır. Birebir açıklamasıdır. Önlükede de herkes taşınmaz ma, yani herkes taşınmaz mallar bakımından durumu öğrenir ve tırnak içinde gürültü patırtı biter. Evet. Veya haklı sebep varsa da Kızılay Derneği tüzel kişiliğinin yararına uygulamaya devlet denetleme kurumu devletin diğer organları müdahale eder. Bölgede kamu yararı korunur. Hem kiralamalar bakımından hem taşımazlar bakımından bunların yapılmasını ısrarla ve önemle öneririm. Evet. Çünkü evet. Evet. E, öyle böyle bir e, mülkiyetten bahsetmiyoruz, mal varlığından bahsetmiyoruz. Yani sadece gayrimenkuller olarak alındığında altı e, binden fazla bir gayrimenkul. Ben size rakamlar vereyim, bakın ben size rakamlar Lütfen. vereyim. Gayrimenkullerin, gayrimenkullerin ve bağışlamaların Kızılay'ın e, aktif bütçesi ve geliri içindeki payını görün. Yani bu ayrıntıda ben de bilmiyordum. Dersimi çalışınca saptadım. Bakın okuyorum. Kızılay tarafından açıklanan resmi, resmi söylüyorum. veriler söylüyorum. Evet. 2018 yılı mali bilgilerine göre Kızılay varlıklarının parasal değeri eski parayla söylüyorum. 4 katrilyon 581 trilyon 246 milyar 152 milyon 850 bin Türk lirasıdır. Bu 2018 18 itibariyle değer. Ve, evet. evet. Evet. Yani mal, var, şey mal. Var, varlığı var. Kızılay'ın varlığı, parasal varlığı. Şimdi devam ediyorum. <gülüyor> Bu değerin 3 katrilyon 3 katrilyon 4865 trilyon 957 milyar 529 milyon 330 bin TL'si bağışlar ve yardım toplama gelirlerinden oluşmaktadır. Eee Hemen hemen. çok kaba bir hesapla 4 üçü. 3'ü devam ediyorum daha çarpıcı bir şey geliyor Öte yandan aynı yıl itibariyle değerleri toplamın 2 katrilyon 465 trilyon 295 milyar 23 milyon 840 bin TL olan aktif varlıkların içinde yer alan arazi, arsa ve binaların değerleri toplamın bir katrilyon 180 trilyon 601 milyar 992 milyon 97 bin Türk Lirasıdır. Şimdi benim buradan çıkardığım ne sonuç şu. Kızılay'ın aktif varlıklarının yarısını taşınmazlar oluşturuyor. Evet. Ve ki Kızılay nakit veya mal olarak, taşınır taşınmaz mal hak olarak ...yapılan bağışlarla ayakta duruyor. Bu durumda... ...sözünü ettiğim hem kiralama bakımından... ...hem mülkiyet... ...devri, yani temliki... ...söz konusuysa onlar bakımından... ...o az önce... ...açıkladığım kapsamda... ...gerçeğin... ...kamuoyuna açıklanması... ...yapılan açıklamayı... ...doğrulayan bütün belgelerin... ...tapu kayıtlarının... ...kiralama sözleşmelerini web sayfası... ...yüklenmesi ve yurttaşların... ...bunlara ulaşımının... ...sağlanması, sağlanması. gerekiyor. Evet. Daha evet. da ötesi şu olabilir. Yani... E, ...umarım ve dilerim ki... ...Kızılay... ...ve Kızılay'ın kurduğu şirketler... ...holding'in... ...çatısı altında yer alan... ...bağlı şirketler... ...Kızılay ana tüzüğüne uygun faaliyet... ...gösteriyorlardır ve göstereceklerdir. Ama... Sadece kamuoyunun endişesini, insanların bu konudaki duyarlılığını gidermek için dahi olsa neden devlet denetleme kurulu harekete geçirilmiyor? Devlet denetleme kurulu kamu dernek ve vakıfları denetlemek yetkisine aisttir. Evet. Hemen devreye sokulabilir. Sokulabilir ve Kızılay'ın bağlı şirketlerin bütün tasarruflarını, işlemlerini, gelirlerini, harcamalarını, mal varlığını ...bunlar üzerindeki tasarruflarını... ...inceler, rapora bağlar... ...ve bunu da birebir kamuoyuna... ...açıklar. Evet. Böylelikle şirket yönetimlerinin... ...Kızılay yönetiminin... ...yapacağı sözünü ettim... ...açıklamalar dışında... ...devletin denetleme makamı olarak... ...en üst makamının da... ...raporu... ...bu gerçeği teyit ederek... ...endişeleri gidermiş olur. Evet. Aslında siz bu programda... Şu ana kadar iki tane e, somut talep ortaya koydunuz. Birincisi evet. Kızılay Türk Kızılayı yönetiminin, evet. Ee, çok hızlı bir şekilde bütün mal, mal varlığını evet. e, internet e, sitesinde evet. ayrıntısıyla açıklaması evet. ikincisi de e, hemen e, devlet denetleme kurulunun evet. e, seferber edilerek e, evet. Kızılay ile ilgili bir inceleme yapmasının sağlanması ve onun da açıklanması evet. Kızılay taşınmaz mal varlığını açıklamakla yetinmemeli ilaveten iddia edilen, iddia olarak ileri sürülen kiralama sözleşmelerini de açıklamadır. Çünkü evet. orada kiralamanın, kiralanan taşınmazın vasıf ve niteliği, kiralama amacı, kiralama süresi, kiralama bedeli, Kızılay Derneği tüzüğüne uygunluk bakımından denetlenmeye muhtaçtır. Bir de piyasa i̇şte on, itibariyle işte on, de, de herhalde gözden geçirmesi lazım. Onun evet. denetlenmeye muhtaçtır. Evet. Yani Kızılay Derneği'nin amaçları ne? amacı ne? Bu amacı gerçekleştirmek için ne tür işler yapıyor? Peki, Kızılay Tüzel kişiliğine ait taşınmaz mal varlıkları da bu amaca uygun olarak mı, bu amacın gerçekleştirilmesi için mi kiralanmıştır? Ve o tür işlerde mi kullanılır? Tahsis amacı bu mudur deriz biz. Anlatabiliyor muyum? Evet. O bakımdan taşınmaz mal varlığının açıklanması yetmez. Kiralama ...keradan taşınmazların da açıklanması... ...sözleşmelerinin Kereşme, de açıklanması yok. gerekiyor... ...çünkü orada bağışlanın çok önemli bir şey söyleyeceğim... ...lütfen... ...Kızılay'a bağışlanan taşınmaz mallar... ...belirli bir sebeple bağışlanmıştır... ...elbette... ...belirli bir sebeple bağışlanmıştır... ...kamu yararı... ...evet, evet. evet. taşınmazın bağışlanma sebebi... ...Kızılay'ın amacına göredir... ...amacı içindir... ...mal amaca uygun olarak kullanılmak zorundadır. Bağışlanan mal amaca uygun olarak kullanılmak zorundadır. Aksi halde aksi halde <gülüyor> bunların kullanım amacı, kiralama amacı bağışlayanların iradesini sakatlayabilir, iadesine saygısızlık yaratabilir. O takdirde o takdirde yaşıyorlarsa bağışlananların kendileri, yaşamıyorlarsa mirasçıları ...Kızılay'ın bağışlama yoluyla... Taşınma, ...edindiği taşınmaz malların... ...edilmesinin... ...temelindeki hukuki sebebin... ...sakatlandığını ileri sürebilirler... ...bağışlama haktinin... ...ondan ötürü... oluşan tapu kaydının... ...iptalini dahi dava konusu edebilirler... edebilirler. Tüm bunlara meydan... ...vermemenin yolu... ...onun için 1868'den... ...bugüne kadar... ...bağışlama yoluyla Kızılay'a... İntikar eden taşınmazların tümünün vasıf, nitelik ve diğer özellikleriyle birlikte kamuoyuna açıklanması, belgelerinin ve yüklenmesi, e, bunların kiralanmasına veya temlikine ilişkin işlemler varsa bunların açıklanması işçilerinin Kızılay yönetimince yetmiyor. Kızılay derneğinin bütün tasarruflarının da devlet denetleme kurulca denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanması gerekir. Bunda gerçekten hem kamu yararı vardır hem 1868'den bugüne kadar Kızılaya destek veren, Kızılaya dan medet bekleyen ve halen beklemekte olan insanların yararı vardır. Evet, evet. Şimdi bu noktada duralım... ...bir müzik parçası hay dinleyelim... Hay. Hay e, ...ondan sonra programımızın... ...ikinci bölümüyle devam edeceğiz. Evet... E, ...Açık Radyo'dayız... ...94.9'da Altın Saatler programının... ...ikinci bölümündeyiz... ...Okan Tüysüz Hoca'mıza ulaşamıyoruz... E, ...ama ben... E, ...bilgiyi kısaca aktarmak istiyorum... ...dün 24 Eylül'de... E, ...Silivri açıklarında... E, Afat'ın açıklamasına göre 4.6, Kandilli'nin açıklamasına göre 4.7, USGS'in açıklamasına göre 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin artçıları da oldu. Okan hocamızın bu depremle ilgili verdiği bilgiyi kısaca aktarmak istiyorum. Depremin olduğu yer diyor, Orta Marmara Çukurluğu dediğimiz yer Sığ olduğu için oldukça geniş bir alanda hissedilmesi olan burası hassas bir bölgedir. İstanbul için büyük deprem olmasını beklediğimiz e, fayda olan, e, fay hattında olan bir depremdir. Bir süre beklememiz lazım. Genellikle arkasından biraz daha küçük depremler olup sönümlenmesi gerekiyor ki bu olduğu Burası bizi korkutan bir bölgedir. Çok fazla büyük bir deprem işaretçisi olarak değerlendirmek mümkün değil. Sadece bu fayın aktif olduğunu gösteren bir olay. Bir süre daha bekledikten sonra bu depremlerin nereye doğru seyrettiğini tespit etmemiz lazım. Olağan koşullarda bunun ardından artçıların gelmesi gerektiğini belirttim. 4.7'lik deprem olağan koşullarda hasar yaratacak bir deprem değil. 99 depreminde bu tür küçükten başlayıp giderek büyüyen bir deprem serisine e, rastlamadık diyor Okan Hoca. Evet yani e, bunca yıl yani geçtikten sonra biz hala depremin büyüklüğünü ve depremin yol açacaklarını e, konuşuyoruz ve tartışıyoruz Murat Bey. Çok iyi bildiğim bir alan değil ama şunu biliyorum. Eee Yerin üstüyle ne kadar samimiyetle ve ciddiyetle ilgiyseniz... ...yerin altı size onu bahsediyor. <gülüyor> doğru, doğru, Biz evet. 1500'lerden beri... ...yani hocaların açıklamalarından öğrendiğimi söylüyorum... ...büyük depremler konuşuyoruz 1600'lerden gibi. Tabii, Demek kayıtlı olanlar. Ona rağmen yapılaşmamız... ...değişmiş mi hiç sanmıyorum. Maalesef. Evet, 99'da bir büyük facia yaşadık... Peki e, bu afet alanlarının dönüştürülmesi uygulamasına ne zaman başladık? 2010, 2012. 2012'de başladı. Evet. Yani kanunun çıkma tarihi 2012. Evet. Uygulama ne kadar sürecek ve doğru dürüst sürüyor mu? Evet. Ee, peki bu uygulamada tabii baş, tamamen başka bir şey. Biz gördüm. depreme yetişebilecek miyiz yoksa deprem mi bize yetişecek? Anlatabiliyor muyum yani? Böyle bir e, nasıl söyleyelim? Cehaletten mi? Aldırmazlıktan mı Kadercilikten, kadercilikten mi? mi? Teslimiyetten mi? Evet. Boş vermekten mi? Gündelik çıkarların peşine düşmekten mi? Velhasır hepsinden mi? Sürüklenip gidiyoruz. Evet. Evet maalesef. Evet. Şimdi efendim konumuza dönersek ben buyurun. hukuk dışı bir soru sormak istiyorum. Buyurunuz, buyurunuz. Şimdi anlaşılıyor ki e, Türk Kızılay'ı yönetimi... Ee, bir gereklilik duymuş ve e, ilk önce işte bu Holding AŞ'yı kuruyor. Arkasından da Holding AŞ'ye bağlı altı tane e, şirket kuruyor. Ee, acaba o güne kadarki yapılanması hı hı. E, bu eldeki gerek e, gayrimenkuller olsun, hı hı. gerek şirketler olsun hı hı. bunları yönetemiyor muydu da? böyle bir ihtiyaç duydu bu, bu konuda herhangi bir yorumunuz var, var mı? Tabi. bir düşünceniz var, var mı? Tabi. Lütfen. var tabii şimdi hepimiz hatırlarız yakın zamanlara kadar özellikle sayın Özal'ın, Turgut Özal'ın iktidar oldu tarihe kadar Cumhuriyet'in kurduğu iktidar devlet teşekkülleri vardı Evet. et balık kurumu, süt kurumu devlet üretme çiftlikleri, Sümerbank Etibank vesaire Bunların hepsi e, sanayi üretimi yapardı, sanayi kuruluşlarıydı, e, büyük kuruluşlardı. Çok sayıda da işçinin çalıştığı evet, değil büyük, mi? Büyük kuruluşlardı e, ama hiçbir anonim şirket değildi ya da şu, şu veya bu şirket değildi. Neden? Kuruluş kanunları, e, yönetilmeleri, amaçları belirlenmişti. Kızılayın, biraz önce sözünü ettiğim ilk ve son tüzüğünde amacını gerçekleştirmek için neler yapabileceği yazılırken, bunların içinde işte 2018 kasımında başlayıp 2019 Ağustosunda biten şirket yapılanması, işte yönetici şirket holding. Belki daha da devam edecek tabii. Tabii bilemiyorum evet. ee, alt şirketler yapılanması yoktur ama işletmeler biçiminde kendi amaçlarına uygun üretimleri yapabilen işler yapıyordu. Evet. Ve o, o işletmeler derneğin doğrudan derneğin yönetimi altında olan işletmelerdi. kızlay derneğinin. Vergi hükümcüsü de değillerdi. Kaynakları yine bağışlar ve resmi yardımlardı. ...resmi gelirlerdi. Evet. Onların da yöneticileri vardı... ...değil mi? Tabii tabii. tabii, tabii. tabii aynen, öyle. aynen öyle. Bakın... Yani ...son bilançoda bile. Ee... Ben bu araya hemen... ...bir başka konuyu da... ...belirterek girmek istiyorum. Hı hı. Dernekler ve vakıflar... ...iktisadi teşebbüs kurabiliyorlar. Evet. Yasal olarak bu mümkün. Evet. Değil mi? Evet. Hele ki evet. e, kamu yararı gözeten bir. İktisadi teşebbüs kurmanıza da gerek yoktur. Şimdi size bir örnek vereyim yani şimdi e, hastaneniz var. Evet. Hastaneniz vakfın e, kuruluş mal varlığı içindeki e, taşımazlar üzerinde kurulmuştur ve ha, vakfın amaçlarından bir tanesi de hastane kurmaksa, ihtiyarane kurmaksa. Bunun için iktisadi işletme kurmanıza da gerek Gerek yoktur. yok. Evet, gerek yoktur. İktisadi işletme vakıf kuruluşlarda, dernek kuruluşlarda daha çok ticari amaçlı yapılanmalar söz konusu olduğunda olur. Bir başka şey, sadece vakıf veya sadece dernek olduğunuz zaman, derneklerde İçişleri Bakanlığı'nın, vakıflarda vakıflar genel müdürlüğünün bastırdığı, resmi makbuzlar dışında bir fatura alışverişinin söz konusu değildir. Dolayısıyla... ...tırnak içinde söylüyorum... ...istismar kapısı kapalıdır. Evet. Şimdi yeni yapılanmada... ...beni düşündüren... ...ve galiba üzerinde düşünülmesi gereken... ...Eee... ...Kızılay'ın... ...amaçlarını gerçekleştirmek üzere... ...tamamen... ...özel hukuk düzel kişileri... ...olan bir yapılanma oluşmuş. Düşünün... ...yani... <gülüyor> Bir üst holding aşe, onun çatısı altında toplanan altı aşe ve neredeyse Kızılay'ın bütün taşımazlarını kiralamış, yöneten, yöneten yönetme yetkisi verilen bir şirket yapılanması söz konusu. Evet, hemen bir soru sorabilir evet, miyim? Tabii Şimdi Cumhurbaşkanının denetiminde olan, Cumhurbaşkanlığına bağlı olan Devlet Denetleme Kurulu Hı -hı. Türk Kızılayını denetleyebiliyor. Yasasına yetki var ki. Evet. Yani kar kararnamede yetki var. Evet. evet. Şirketleri denetleyebilecek mi? Şimdi bakınız. Bence denetler, şöyle denetler. Şöyle. Şirketlerin statülerinde Türk Ticaret Kanunu'nda çok iyi bildiğim bir alan değil ama evet. kural olarak sanıyorum iç denetim mekanizmaları vardır. Denetçileri vardır. İşte bağımsız denetçi tayin edip görevlendirip Tabii. denetlenmelerini ister. Ayrıca bilir. Maliye Bakanlığı'nın da denetimi artırdı ama, ama ama bence Kızılay yönetimi denetleyebilir. Şundan denetleyebilir. Üst şirketi yani diğer altı şirketi yöneten şirketi holding ağ şeyi. Kızlay evet. kurmadı mı? Kızlay Derneği kurdu. Evet. Peki. Bağlı şirketlerin tamamını Holding kurmadı mı? Holding kurdu. Onun için hatırlarsanız giriş cümlemde şöyle bir şey söylemiştim. O bence çok önemliydi. Ee, dernek Holding'in yönetimini Dernek Holding'in yönetimini, Holding şirketlerin yönetimini belirliyor. Evet. Hal böyle olunca Örneğin görev verilirse Kızılay'ın Kızılay iş ve işlemlerini tasarruflarını gelirlerini, giderlerini mal varlarını denetleyecek bir devlet rentreme kurulu uzmanı ya da uzmanları e, senin kurduğun holdingin faaliyetlerini onun kurduğu şirketlerin faaliyetlerini derneğin amacına uygunluk bakımından bakın derneğin amacına uygunluk bakımından. Dernek tüzüğünde derneğin amacı var. Evet. Derneğin amacına uygunluk bakımından da denetliyorum diyebilir ve bence de denetlemelidir. Yeri gelmişken derneğin amacını gerçekten birlikte hatırlamakta büyük yarar veriyorum. Bakınız tek bir cümle. Osmanlı'yı geçiyorum. Türk Kızılay'ı evet. derneğinin Kızılay amacı. Kızılay'ın amacı. Evet. Kızılay'ın amacı. Kızılay ihtiyaç anında ...dayanışmanın, ızdırap anında... ...şefkatin, farklar karşısında... ...hoş görünün... ...savaşın en kızgın anında... ...insancıllığın... ...merhametin, tarafsızlığın... ...ve barışın simgesidir. Evet. Kızılay'ın kuruluş amacı... ...her koşulda, yerde ve zamanda... ...hiçbir ayrımı yapmaksızın... ...her ne sebeple ortaya çıkarsa... ...çıksın... ...insan ızdırabını dindirmek amacıyla korumasız insanlara yardım etmek, insan hayatını ve sağlığını koruyarak onun kişilerine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu, saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı geliştirme destek olarak insan onurunu korumaktır. Evet. Temel amaç bu. Buna bağlı görevler. Kızılay ulusal ve uluslararası yardım kurumu niteliğiyle Ulusal ve Uluslararası Yardım Kurumu'nun niteliği ile savaşta ve barışta amacının gerektirdiği ödev ve görevleri yapar. Peki, şirketler bu amaca göre mi çalışıyor? Bu amaca göre mi işler yapıyor? Şirketlere kiralanan eğer temlik edildiyse, temlik edilen taşınmazlar. Bu amaca uygun olarak mı yapıldı ya da nasıl, ne yaparak bu amaca göre İş yapacaklar, hizmet edecekler. Bunun denetlenmesi gerekiyor. Evet. Daha birçok iş var, onları okumak istemiyorum. Sayfalarca çünkü. Kızılay görevleri bakın, sayfalarca devam ediyor. Şimdi bakın, ben yapılanı evet. e, bir kısaca evet. e, aktarmak istiyorum. E, Kızılay Yönetim Kurulu'nun kararı ile kuruluyor. Kızılay evet. Yatırım Holgu'nun. Aynen öyle. Şimdi... Kızılay'ın genel kurulları var. Buraya yetki bütün... verilmiş ama. Yani tüzükte tamam, yetki verilmiş. Tamam, zaten. Tabii evet, ama evet. yani bütün bunların e, yolunun açıldığı çok belli. Tabii yetki. Ee, yani ben... şu tüzükte yetkisi var. Evet. evet. Ben de baktım. 2009 evet, tüzüğüne. Evet, 2009 yetki, tüzüğünde evet, bu yetki var. Yetki var. Doğru. Evet. evet. evet. Ama e, bu kadar önemli bir konuyu ve çok ciddi bir tartışmaya da, endişeye de Kuşkuya da yol açacak bir konuyu genel kurul konusu haline getirmez misiniz? Orada bir pratik konumu söyleyeyim size. Bakın evet. şimdi bazı derneklerin yönetim kurulları eşittir genel kurul gibidir. Ama Kızılay için bunu söyleyemeyiz herhalde değil evet. mi? Biraz öyle. Biraz öyle. Biraz öyle. Veya bu hale geldi. Bu hale getirildi. Evet, evet bu hale evet. getirildi. Evet. Evet. Bu tespit benim için evet. <gülüyor> yeterli. Evet. Şimdi bakın, bu e, Kızılay Yatırım Holding'in 5 yöneticisi yani genel başkan, Hı -hı. genel başkan yardımcıları, genel sekreteri ve genel müdür düzeyinde olmak üzere Kızılay içinden seçiliyor. Hı -hı. İki yönetici ise dışarıdan at atanıyor. Evet. Tüm şirketlerin yönetim kurulu başkanlığını yapan Kızılay genel başkanı Bugün için Kerem Kınık. Diğer hmm. yönetim kurulu üyelerinin de belirleme yetkisi veriliyor. Evet, evet, yani evet. E, son derece merkezi bir yapı ortaya çıkıyor. Şey eskiden ekonomik bakımdan e, e, varlığın temerküzü tabiri kullanılırdı. Evet. Bu varlığın temerküzüdür. Evet. Şimdi buna yönetsel bakımdan Kuvvetin temerküzü diyebiliriz. Varlık ve kuvvet aynı çatı altında temerküz etmiştir. O nedenle kamuda, kamuoyunda, yurttaşlarda, bağışlayanlarda, bağışlayanların mirasçılarında Kızılay için, Kızılay'ın mal varlığı bakımından oluşan endişelerin e, tapu kayıtları Açıklanmak, kira sözleşmeleri açıklanmak suretiyle giderilmesinde bir büyük yarar vardır. Kızılay yıpranmamalıdır. Kızılay'ın yıpratılmasına imkan tanınmamalıdır. Mamalıdır. Evet. Peki. Evet. Ee, işte. Programımızı bitirmek üzereyiz ama son bir sorun var. Buyurunuz efendim. Diyelim ki Kızılay'ın bağışçılarından biriyim. Evet. Ee, oldukça değerli bir gayrimenkulümü de bağışladım. Evet yarın itibariyle bütün bu gelişmelerden hareketle sizin kapınızı çaldım. Evet. Ve dedim ki ben bu konuyu bir hukuki sorun haline getirmek istiyorum ve bu konuda da haklarımı kullanmak istiyorum. Hı -hı. Hı -hı. Nedir hakkım? Şimdi prensip olarak hakkınız, yani konuşmanın ilk bölümünde arz ettim. Kızla yapılan bağışların ...şartlı yapıldığını zannetmiyorum. Çünkü Kızılay'ın amacı... ...bizatihi amacı kamusaldır. Doğru. Herhangi... Hiç kimse böyle bir gelişmeyi de... ...beklemez. Beklemez. Tabii. Herkes, ben malımı Kızılay'a... ...bağışlayacağım. Çünkü Kızılay... ...şunlara, şunlara... ...şu, şu, şu durumlarda hizmet edecektir... ...diyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Mi? Ama... Bağışlana, bağışlayan iradesi Kızılay'ın amacına göre kullanılmasıdır. Şirketler ve şirketlere ıı, kiralanan yahut temlik edilen taşınmazlar. Kızılay'ın amacına aykırı kullanılıyorlarsa, kullanılacaklarsa veya böyle bir endişe varsa kullanılabilmelerine dair kullan, kullanılarını kapa aralanmışlar. Alt kiralama sözleşmesini o nedenle artık evet. yaptım. Ee, bağışlayan iradesine aykırı bir durum vardır. ...o zaman... ...bana gelseniz... ...ben kolay filan demem... ...bir, önce Kızılay Derneği... ...Tüzel kişiliğine... ...Husumelt yönelterek dava açmak... ...içimden gelmez... Evet. ...ama öte yandan hak varsa, hak varsa... hakkı korumak gerekiyor... ...ne yaparım... ...önce tapu, yani bağışlama konusu taşımazın... Tapu, ...tapu kaydını tespit edersiniz... ...tapudaki son durumunu tespit ederim... ...tapu kaydı bunların şirketleri... ...temlik edildiğini, kiralandığını gösteriyorsa... Ki kira sözleşmelerinin... ...ben tapuya şerh edildiklerini sanıyorum... ...uzun dönemli olmalara bakımından... ...tabii uzun dönemli kira almışlardır... ...akse halde üretim yapamazsınız onlar üzerinde... ...tabii... ...onları incelerim... ...oralarda bağışlamanın... ...yani derneğin amacına... ...bağışlamanın amacına aykırılık görürsem... ...hakkınızı söylerim... ...hakkınız nedir... ...işte bu bağışlama konusu, bağışlama aktinin ...ve bağışlama konusu taşınmazın edinmesine sebebiyet oluşturan çünkü bir sebebe bağlı olmalı mal mülkiyeti deniyor. Tapu kaydın iptalini dava edebileceğinizi söylerim. Evet. Yani bu durumun bir tek kişi için bile bu durumun oluşmasına Kızılay yönetimi meydan vermemelidir. Evet. Evet. Çünkü aynı zamanda kamu yararına bir kuruluşu da denetlemenin de gereği o. Yani Kızılay Kızılay halen ve halen, umarım da öyle olur artan oran da öyle olur. E, saygınlığını, kamusallığını enternasyonel düzeyde koruyan, sürdüren bir kuruluşumuzdur. Bu kuruluş kirletilmemelidir. Evet. evet. Peki. Çok çok teşekkürler Estağfurullah. Ee, Estağfurullah. Murat Can'ı. Ee, aslında sorularımızın ancak bir kısmını e, iletebildim ve sizden de yanıtları aldım. Sağ olun. Ee, önümüzdeki programlardan birinde e, yine bu gelişmeleri takip ederek ve tartışmaları takip ederek belki ikinci bir Kızılay konulu program için size başvuracağız. Belki de başka bir konuda. Belki, belki, belki de başka, başka bir başka. konuda. Hayat evet. ve hayat izin verirse diyelim. Tabii. Ve çok çok teşekkürler. Verirse. Sağ olun. Ben olunsun. de size teşekkür ediyorum. Titreşiminiz eksik olmasın ama V'den sonra gelmeye kurban olmadan. <gülüyor> evet, evet doğru. <gülüyor> Efendim Altın Saatler Programı'nda bu hafta e, hukukçu Murat Cano konuğumuz idi. Kendisiyle Kızılay'daki gelişmeleri, Kızılay, e, Türk Kızılay'ındaki gelişmeleri konuştuk, tartıştık. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler Programı'nda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hayatta kalmak için altın saatler hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Can Tegin, Argun Yum ve Gürhan Ertür.